Tophane burası. Burası yani. Tophane burası. Burası Tophane programı Açık Dergi'nin bir bölümü olarak konumlanacak ve her hafta, her çarşamba Açık Dergi'de olacak. Burası Tophane ismini koyarken ulanın da etkilenmiş olduğu bazı şeyler vardı. Yani o yüzden küçük bir aslında Burası Tophane ismi nereden geldi onu da konuşabiliriz. <gülüyor> Tophanı burası şu demek, yani yurtseverlik, yani şu demek değil ama tabii ki böyle bir anlamda gelebilir. Çünkü Tophanı mahallı olarak son yıllar boyunca çok değişti. Yani bildiğimize göre çok galiler oraya taşındılar. Çok oteller açtılar, hosteller vesaire.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 bir yerlerden yakalamayı umuyoruz sohbetlerde yaşananlarda işte binaların tarihinde hı hı, evet. üzerine gelen yeni oluşan şeylerle bir nasıl bir bağlantı kuruluyor yani açık radyo şimdi buraya taşınıyor ama taşındığı yerle alakalı bir ilişkisini hı. aslında programda da hani biraz ortaya dökme gibi bir kaygı var.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 Şimdiye kadar tophanede çok bilindikleri ama olacak. <gülüyor> evet, bakarız. Aslında bu soruyu sorduk. Açık, radiyo biliyor musunuz diye bir suka çıktık ve sorduk herkese. Evet. Evet. Ve birazdan sonra aslında böyle bir kolaj cevaplardan dinleyeceğiz. Evet, ilk program için Ve fark etti yani bu program yapmaya. Çünkü geçen hafta mesela Tophan'ın yerine çıktım. Yani bir anket yapmak için. Ve hemen sordular, ha evet, açık radyodan geliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Tanıyorlar bizi şimdi. Evet. <gülüyor> Çünkü ilk röportajlar başladığında açık radyoyu biliyor musunuz sorusunda Ha açık radyo. Hmm, hayır ben bilmiyorum sorusundan cevabı oluyordu yani kimse bilmiyordu ama insanlar artık şey de sormaya başlayacaklar muhtemelen EVA'yı gördüklerinde. El bizim program ne zaman yayınlanıyor? <gülüyor> <gülüyor> Sonraya da başlayacaklar muhtemelen. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Açık Radyo bu programın yayınlanacağı radyoyu biliyor muydunuz? Hiç dinlemedim. Açık Radyo'yu galiba herhalde tahmin edersem araba kullanırken duydum. <gülüyor> yani en son şeyi bana, şey bana söylediğimde duydum. Başka da duymadım. Hanım birkaç kez bahsetti. Söyledi yani. yani daha önceden duruyormuş. Bir sıkıntısı yoksa yine devam edecektir yani muhakkak ki. Genelde fazla vaktim olmuyor öyle alakalı çünkü devamlı bilgisayar içinde olduğumuz için yani devamlı bir şeylerle uğraşıyoruz, devamlı bir şeyler araştırıyoruz. Ama tabi yani çok nadiren de olsa buranın çok de. büyük bir elektrik kesme problemi var. Öyle olunca telefonlardan radio dinlemek zorunda kalıyoruz. Yok bilmiyorum sizden öğrendim. Ya yani, radyo dinliyorum değişik değişik bir radyo, radyo dinliyorum ama bilmiyordum hangi frankaz olduğunu bilmiyordum. Onu öğreneceğiz.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 Yaklaşabilen şey herhalde şey... du yayın olarak ifade edeyim. Mesela... Benim anladığım şudur, türkü de koyabilirsiniz, pop da koyabilirsiniz, ara de koyabilirsiniz. Herhangi bir sınır yok galiba radyoda anladığım kadar. Söyleşi de koyabilirsiniz bunun gibi. Anlatım da koyabilirsiniz. Çoktu şeye bir şey... Yani birçok arada toplama gibi geliyor bana. Ne <Gülüyor> tarz programlar dinliyorsunuz siz peki normalde? Ben genellikle slow türk Bazen türkü... Bazen hareketli, bazen svol, pop, dinliyorum. biraz karıştırıyorum yani. Batım müziğini hiç sevmiyorum. Ben sanat müziği, bizim kendi Türk sanat müziği, bir de Türk halk müziği. Dedim ya demeyecek de ben Osmanlı şeysi olduğum için seviyorum. Açık rahatlıyor, rahatlıyor, radyo rahat diyor. Rahat Biz bugün Süleyman ile konuşacağız. Oradaki lokanta var ya. Evet, ben sen gün, gün gittim, gittim oraya. <gülüyor> <gülüyor> belki her ikinci <gülüyor> Çok güzel yemek yapıyorlar bu arada. <gülüyor> Ve onunla konuştuk yani. İlk olarak şu uh, sunmak istiyorum. Sizce komşu ne demek? Komşu?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 Aynı Karında tavuk da var, başka var? Var var. Peki siz nerede oturuyorsunuz? Bir babada. Ha. Yeni çarşı, tam Galatasaray'ın sesinin alt tarafında. Ha bu top Evet, top Ve özellikle siz burada otururken çok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 Değişim bunlar. Hep böyle tanıştığınız sürece değişim içine giriyorsunuz. Hı hı. Yoksa bildiğimiz, mesela ben Mehmet'e selamlayacağım, Mehmet bana hep aynı, devam edeceğiz, gidecektik yani sonuç. Hı hı. Yani buradaki esnaflar da değişimi uğradı. Bakın mesela kiralar. <gülüyor> kiralar çok yüksek bir değişim uğradı. Böyle değil mi? Evet. Başka bir mahallede oturmak düşünmüyorsunuz. Ede düşünüyorsunuz bazen. Yani şöyle e, Topane çok güzel bir yer. Yani bugün insan belki arayıp bir hani herhangi bir sıkıntı olmayacak tek yer bir yer. Çünkü en ufak bir şeyde her türlü imkanlarınız var. Ulaşım olsun, bir yere gidip gelmek olsun. Bütün e, mesela en güzel şeyler Topane'de mesela. Bütün yerleşimler. Bakın burada camileri mesela.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 Yeni aldığı telefonu birisi yoksa güzel bir şey yok. Kası, yok. hmm. Kası, yoksa. <gülüyor> yoksa. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Hayat şey. Hayatımsın canım sen. O nasıl sen. <gülüyor> Şimdi Açık Radyo bu yani Japon'un ek binasına taşınacak. Tamam, arka taraftaki. Evet evet. Aynen öyle. Bu binanın tarihini biliyor musunuz? Daha evet. önceden biliyorum. Ne vardı orada? Sandviç fırını vardı. <gülüyor> sandviç, ekmek yapılıyordu orada. Ne zaman? Ondan 10 on sene evvel falan ekmek vardı orada, ekmek yapılıyordu küçük sandviç. Hani yediğiniz ufak var ya, onlar orada yapılıyordu. Onu o yüzden biliyorum. Hı -hı. Ve ondan ben çok, çok eskiyim burada yani. Sizin deponun bile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 Ondan sonra depo için derken şey mesela mutfak olarak kullanıldı, deponun mesela orada sergi yapıldı bir Bizim bir arkadaşımız daha var, Anika diye. O daha çok sound kolaj üzerine çalıştı. Demek ki yani Hane'deki sesleri keşfetti, Hı -hı. Ee, onlardan kayıt aldı ve güzel bir kolaş yaptı. Evet ve bugün aslında ne dinleyeceğiz? İnşaat sesleri. <gülüyor> Ek binasını açık verdiği için evet. Evet. düzenlemesi sürecinde Anika'nın kaydetmiş olduğu sesler, çünkü o da defoda çalışıyordu o sırada. tamam. Bizim için bunu çok önemliydi. Çünkü açık radyo şimdi Töphane geliyor. Buraya taşınacak. Aslında Komşu komşu olarak buraya geliyor o zaman komşuluk ne demek diye sorduk herkese Tophaıdeki komşuluk nasıl bir şey. Komşu his ne demek? komşu bir mekan sokak, bir hava paylaşmayı sesler paylaşmayı. genellikle gündüz oluyor akşam oluyor.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 Onun aile hayatından, onun e, geleceğiyle ilgili bütün işlerinden her şeyine kadar sorumlu olmamızı istemiş. Benim için bu konuşulu yani, o, ka o kadar bu bir şey değil. Benim için çok daha küçük, 10 yani, metre. Potansiyel farklı burada. Şimdi burada Arap kökenler var, Romenler var, Şafi ve Hanife kökenli öyle diyelim. Karma. Yani komşu çok önemli. Bizim atamızı, şeyimizi, geleneğimizde komşuluk her şeyi demek. Benim komşum Aş mı dersiniz. Onunla yemek yemek, onunla sohbet etmek, onun huyun suyunu bilmek ayrı bir şeydir bence bu Mesela bizim özellikle kendi insanların mesela komşulara çok büyük değeri vardır. Kendi aileden biri olarak sayarlar. Bu yabancı olur, gayrimüslim olur, müslüman olur hiç fark etmez. Sonuçta iç içe yaşadığınız zaman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 İhtiyaçlar oldu mu destek çıkmaya çalışacağız Bizim komşu anlaşımız bu. Komşular genellikle birbirlerinin evine giderler sohbet sohbet ederler, paylaşırlar. Aslında kahve olsa daha güzel olurdu. Aynalar içinde. Ama okey keyif falan böyle değil ya. Böyle oturup da sohbet etmek için çaylar yine, Yani yiyecekler falan paylaşılır yine. Sığınacak bir liman istediğin zaman yabancı aramıza gerek yok yani. Kapı komşunuz. Ve dar destek birisini istediğin zaman kapı komşunuz.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 Ama annem gibi komşum var. Bir hayat yani. Evde oturacaksın dört duvar arasında. Gün geçmez. Oluyor bu sıkıntılar yani. Ya komşuluk güzel. Burası Tophane'nin ilk programını tamamlamış bulunuyoruz. Anika, İfa, Tuğçe ve Ula'yı dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu programın yapamında.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 Kapıcı Mehmet, elektrikçi Osman, şoförti Ayhan, mimarlar Hakan ve Hüseyin, lokantacı Süleyman ve Serkan Güneydoğu Gıda Pazarı'ndan çok teşekkür ederiz. Gelecek haftadaki programdan Tophan'ın ne de olduğunu öğreneceğiz. Tophan'dan çok selamlar.